I rant The Fountain Hate Hayatın Kaynağı Okuyan Seval Bektaş Önsöz Dünya bizi kurtarma ve bize iyilik yapma aşkıyla dolu insanlar tarafından hep kana bulandı. Tarihteki bütün savaşları içi iyilikle dolup taşan, kendini bir dava uğruna feda ettiğini düşünen kurtarıcılar çıkardı. Hitler Almanları Stalin işçilere, Mao köylüleri kurtarmak için dünyayı kana buladı. Milyonlarca insan kurtarıcıların şefkat dolu ellerinde can verdi. Hep biz dediler. Hiç ben deyip kendilerini düşünmediler. Ama bilim, zenginlik, hayatı kolaylaştıran, hayatı yaşanır kılan her türlü buluş kendi çıkarları için çalışan, işini iyi yapan bencilerin eseriydi. Onlar hiçbir zaman bizci olmadılar. Sadece işlerini iyi yapmaya çalıştılar ve bizlere rağmen başardılar. Promete ateşi hediye ettiği insanlar tarafından yakıldı. Edison ampulü bulurken karısı tarafından toplum ve ailesiyle ilgilenmeyen bir antisosyal olarak suçlandı. Galilo dünya dönüyor dediği için bizciler tarafından işkencelere uğradı. Bireysel akıl Kalabalıkların onaylamadığı bu büyük güç her çağda saldırıyor orada. Kalabalıklar, yaratıcı bireye saldırırken ellerindeki silah hep iyilik, fedakarlık, hayırseverlik ile doldurdular. Ve hep yaratılan değerleri üleşmek, bölüşmek, paylaşmak istediler. Mesela televizyonu seyrettiler. Fakat televizyonu bulan adamın adını hiç öğrenmediler. Otomobile bindiler ama Ford'un servetinden şikayet ettiler. İnterneti kullandılar ama bilgilesi çok para kazanmakla suçladılar. Tükettiğimiz her türlü zenginliği paranın bir oyunu olarak ele almayı tercih ettiler. Sistem, kapitalizm, tüketim toplumu gibi adlar takıp eleştirdiler. Türkiye'de eğer The heydi iyi okumuş olsaydı, hiçbir ideoloji hakkın önüne geçmez. Türkiye, inanç dolu militanların cenneti olmak yerine meslek sahibi insanların ülkesi olurdu. Bir işi yapmak, işine saygı duymak, o işi başarmak bu kadar çok aşağılanmaz. İnsanlar yaptıkları işten, üretmekten ve para kazanmaktan utanmaz da. Elinizdeki bu kitap, dünyanın fedakarlık tüccarları tarafından yok edilmemesi için bir akıl kalkanıdır. Benim bir savunusu ve kalabalıklara karşı duran yaratıcılara verilmiş bir ödüldür. Aklın ve mantığın yolunu izlemek isteyen herkese bu kitabı takdim etmekten onur duyuyorum. Sinan Çetin, Kasım 2002, İstanbul Bölüm 1 Peter Keating 1 Hoverdrock güldü. Kayanın ucunda çırılçıplak ayaktaydı. Göl o kayanın çok aşağısında kalıyordu. Yarı yolda kalmış bir granit patlaması göğe doğru kaçarken o durgun suyun biraz yukarısında öylece hareketsiz çakılmıştı. Sanki aşağıdaki sular taş gibi duruyordu da taşlar hareket halinde fışkırıyordu. Kayaların şu andaki hareketsizliği, çatışma sırasında guruşun buruşla karşılanması yüzünden akıntıların hareketten daha dinamik bir duraksamayla öylece kaldığı o kısacık andaki gibiydi. Parıldıyordu taşlar. Güneş ışıkları ıslak yüzeylerinde oynaşıyordu. Aşağıdaki göl kayaların orta yerine rastlayan ince çelik bir levhaydı yalnızca. Kayalar daha aşağıya doğru da hiç değişmeden devam ediyordu. Gökte başlıyor, gökte bitiyordu onlar. Dünyada boşlukta asılı gibi görünüyordu. Olmayan bir şeyin üzerinde yüzen bir ada. Kayanın ucunda duran adamın ayaklarıyla bir çapaya tutturulmuş. Vücudu gökyüzüne karşı geriye doğru büküldü. Uzun ve düz çizgilerden, açılardan oluşan bir vücuttu. Her kıvrımı türlü düzlemlere yayılıyordu. Kazık gibi duruyordu orada. Kolları yanlarında, avuçları dışa dönük. Kürek kemiklerinin kasılıp birbirine yaklaştığını hissetti. Boynunun kıvrımını, ellerindeki kanın ağırlığını bile fark etti. Arkadan esen rüzgarı omurgasında duydu. Rüzgar saçlarını gökyüzüne karşı dalgalandırdı. Ne sarı? Ne de kızıldı saçları. Olgun bir portakalın kabuğu rengindeydi. O sabah başına gelen şeye ve şimdi önünden uzanan şeylere güldü. Önündeki günlerin zor günler olacağını biliyordu. Yüzleşmesi gereken sorular, hazırlaması gereken bir eylem planı vardı. Bunları düşünmesi gerektiğini biliyordu. Ama hiç düşünmeyeceğini de biliyordu. Çünkü her şey onun kafasında daha şimdiden çok netti. Plan zaten çoktan hazırdı. Ayrıca canı gülmek istiyordu. Durumu düşünmeye çalıştı, sonra unuttu. Granite bakıyordu. Gözleri çevresindeki dünyanın bilincine varınca artık gülmedi. Yüzü bir doğa yasası gibiydi. Sorgulanmayacak, değiştirilemeyecek, ödün koparılamayacak bir doğa yasası. Elmacık kemikleri çıkık, avurtları çöküktü. Ela gözleri soğuk ve dengeli bakıyordu. Meydan okuyan bir ağız. Sımsıkı kapalı. Bir celladın ya da ermiş bir kişinin ağza. Granite baktı. Kesilmek için diye düşündü. Kesilip duvar yapılmak için. Ağaca baktı. Yarılıp kiriş yapılmak için. Taşın üzerindeki pas tabakasına baktı. Yerin altındaki demir cevherini düşündü. Eritilmek Binalara karkas olarak yeniden doğmak için. Bu kayalar benim için var burada, diye düşündü. Matkabı, dinamiti ve benim sesimi bekliyorlar. Yarılmak, kesilmek, dövülmek, yeniden doğmak için, benim ellerimin onlara yeniden biçim vermesi için bekliyorlar. Sonra başını iki yana salladı. Çünkü o sabah hatırlamış, daha pek çok şey yapması gerektiğini düşünmüştü. Kenara geldi, kollarını kaldırdı aşağıdaki gökyüzüne doğru daldı Gölün ortasından dosdoğru karşı kıyıya yüzdü. Giysilerini bıraktı, kayaya uzandı. Çevresine hüzünlü gözlerle bakındı. Stanton'da oturduğu 3 yıl boyunca tek gevşeme yöntemi buraya gelip yüzmek, dinlenmek, düşünmek, yalnız kalmak ve yaşıyor olmakta. Ne zaman bir saatlik boş zamanı olsa buraya gelirdi. Ama boş zamanda pek seyrek çıkıyordu ortaya. Yeni kavuştuğu özgürlük üzerine ilk iş olarak yine buraya gelmek istemişti. Çünkü son gelişi olduğunu biliyordu. O zaman Stinton Teknoloji Enstitüsü'nün mimarlık fakültesinden kovulmuştu. Giyinde eski buliyici pantolon, sandaletler, düğmelerinin çoğu kopmuş kısak kollu bir gömlek. Kayalar arasındaki dar patikadan geçip yeşil bir yamacın ortasından inen toprak yolu buldu. Oradan aşağıdaki ana yola doğru ilerledi. Hızlı yürüyordu. Adımlarında hareketin uzmanı onlara özgü gevşek bir tembellik vardı. Uzun yolu güneş altında yürüdü. İleride Stanton kenti, Massachusetts kıyısına yayılmış, yatıyordu. Varlığının nedeni olan mücevheri taşımak için yaratılmış bir montür gibi. O mücevher de karşı tepenin üzerinde yükselen o büyük sütüydü Stanton'un girişinde bir çöp alanı vardı. Çimenlerin üzerinde gri bir çöp tepesi oluşmuştu. Dumanı hafif hafif tütüyordu. Teneke kutular güneşte parıldamaktaydı. Yol oraya geçip ilk evlerin arasından kiliseye vardı. Kilise bir gotik anıtta. Kuleleriyle birlikte güvercin mavisine boyanmıştı. Sağlam, ahşap kirişleri vardı ama bu kirişlerin üstünde bir yük yoktu. Renkli camlardan pencereleri sahte mücevherler gibiydi. Çimenlerin ötesinde işkenceyle, biçimleri değiştirilip bozulmuş tahta yığınları göze çarpmaktaydı. Bükülüp, yuvarlak, uzun, yassı biçimlere sokulmuşlardı. Balkonlarda boy gösteriyor, çıkıntı yapan damların altında eziliyorlardı. Pencerelerde beyaz perdeler uçuşmaktaydı. Bir evin yan kapısında durmakta olan çöp denekesi dolmuş, taşıyordu. Bir kapının basamağında Pekinua bir köpek yastığının üzerine oturmuş ağzından salyalar damlatıyordu. Balkonun iki direği arasında çamaşı ipine asılmış bebek bezleri dalgalandı. Howard Rock, geçerken insanlar dönüp ona baktılar. Bazıları o geçtikten sonra bile içlerinde apansız uyanan bir güceniklik duygusuyla bakmayı sürdürdüler. Buna bir neden bulamıyorlardı. Rorkun, Pek çok kişiyi de uyandırdığı içgüdüsel tepkiydi bu. Ama o hiç kimseyi görmüyordu. Ona göre bomboştu bu sokaklar. Buradan çırılçıplak geçiyor olsa zerre kadar saygı duymazdı. Stanton'ın can damarını geçti. İki yanı dükkan vitrinleriyle dolu, yeşil, 51 bir şerit. Vitrinlere yeni duyuru levhaları konmuştu. 72 mezunları, hoş geldiniz. 22 mezunlarına iyi şanslar. 1922'de, yani bu yıl mezun olacak öğrenciler için o gün öğleden sonra tören yapılacaktı. Rourke yan sokağa saptı. O sokağın ucunda uzun bir evler dizisinin sonunda yeşil bir bahçenin ortasında bayan Kiting'in evi vardı. Kendisi 3 yıldır o evde kiraladığı bir odada kalıyordu. Bayan Kipping balkondaydı. Parmaklığı asılı kafesin içindeki iki kanaryaya yem veriyordu. Rork'u gördüğü anda ufacık tombul eli havada dönüverdi. Dönüp merakla baktı. Duruma uygun düşen anlayışlı ifadeyi dudaklara yerleştirmeye uğraştı. Ama bu işin zor çabalar gerektirdiğini açığa vurmaktan öteye gidemedi. Rork kadını görmeden bahçeye geçmekteydi. Bayan Keating onu durdurdu. Bay Rork! Evet. Bay Rourke, o kadar üzüldüm ki. Kararsızlık içinde durakladı. Bu sabah olanlara. Neye? Diye sordu Rork. Enstitüden atılmanıza ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Duygularınızı ta içimde hissettiğimi bilmenizi istedim. Durmuş bakıyordu Ork. Ama bayan Keating onun kendisini görmediğini biliyordu. Yok tam da öyle değil diye düşündü. Her zaman dost doğru insanların yüzüne bakardır Ork. O lanet olası gözleri hiçbir şey kaçırmazdı. Ne var ki sanki hiç yokmuşlar gibi bir duygu verirdi karşısındakilere. Öylece durur bakardı, cevap vermezdi. Bayan Kiting devam etti. Ama dediğim şu, insan bu dünyada acı çekerse attığı yanlış adımlar yüzündendir. Tabii artık mimarlık mesleğinden vazgeçmeniz gerekecek, öyle değil mi? Ama genç bir erkek nasıl olsa memuriyette, satıcılıkta herhangi bir işte hayatını doğru dürüst kazanabilir. Rork yürümek üzere döndü. "Bay Rork!" diye seslendi kadın yine. "Evet. Dekansız yokken telefonla aradı." Bu sefer bir duygusal tepki bekliyordu bu adamdan. Duygusal tepki demek onu çökmüş, yıkılmış görmek demekti. Bu adamın nesi vardı da İçinde hep onu çökmüş, yıkılmış görme isteği kabarıyordu. Onu pek bilemiyordu. Evet, diye sordurak. Dekan, diye tekrarladı kadın kararsız bir sesle. Umduğu etkiyi yaratmayı bir kere daha çabaladı. Dekanın kendisi, sekreteri kanalıyla aradı. Evet. Dekanın döndüğünde sizi hemen görmek istediğini söyledi. Teşekkür ederim. Ne istiyor olabilir şimdi sizce? Bilmiyorum. O bilmiyorum demişti ama bayan Keating'in kulağına kesinlikle bana vız gelir mesajı girmişti. İnanmaz bakışlarla genç adamın yüzüne baktı. Aklıma gelmişken, dedi. Peter bugün mezun oluyor. Bunu pek ilgisiz bir şeymiş gibi söylüyordu. Bugün mü? Ha evet. Benim için bugün büyük bir gün. Oğlumu okutabilmek için ne kadar çabaladığımı düşünüyorum da. Hoş, şikayet ediyor değilim. Ben durmadan sızlanan insanlardan değilimdir. Peter çok zeki bir çocuk. Dimdik duruyordu. Tıknaz vücudu kolalanmış pamuklu elbisesinin altında korselerle öyle sıkılmıştı ki sanki el ve ayak bileklerine et fışkırıyormuş gibi görünüyordu. En sevdiği konuyu açmış olmanın verdiği hevesle çabucak devam etti. Ama tabii övünmek bana düşmez. Bazı şanslı olur bazıları şanssız. Hepimiz hak ettiğimiz yerdeyiz. Petra dikkat edin bundan sonra. Gerçi ben oğlumun ölesiye çalışmasını isteyecek annelerden değilim. Ona gelebilecek küçük başarılar için de Tanrı'ya şükrederim. Ama eğer o çocuk Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük mimarı değilse annesi bunun nedenini bilmek isteyecektir. Rock gitmek üzere döndü. Ama ne yapıyorum ben böyle? Sizi lafa tutuyorum. dedi kadın neşeyle. Hemen koşup üstünüzü değiştirmeniz, çıkıp gitmeniz gerek. Dekan sizi bekliyor. Tel kapının arasından Rork'un sırtına baktı. Genç adamın ince uzun silüeti bayan Keating'in temiz bakımlı salonundan geçiyordu. Onu evin içinde görmek kadını her zaman rahatsız eder, içinde bir ürküntü uyandırırdı. Sanki Rork bir anda dönüp onun sehpalarını, çin vazolarını, çerçeveli fotoğraflarını kırıp dökecekmiş gibi. Rock hiçbir zaman böyle bir şey yapma eğilimi göstermemişti. Ama Bayan Keating nedenle bilmek sizin, hep böyle bir şey bekliyordu. Rock merdivenlerden odasına çıktı. Geniş, oldukça çıplak bir odaydı. Beyaz badanalı duvarlar oraya aydınlık göstermekteydi. Bayan Keating'e nedense hiçbir zaman Rock gerçekten orada yaşıyormuş gibi gelmiyordu. Kadının verdiği en gerekli eşyalara genç adam bir tek şey bile eklememişti. Ne resimler ne asılı süsler ne de neşe verici bir insan dokunuşu. Odaya giysilerinden ve çizimlerinden başka hiçbir şey getirmemişti. Giysileri çok az, çizimleri çok fazlaydı. Bir köşeye üst üste dağ gibi dizilmişlerdi. Bazen bayan Kidding'e odada Rork değil de o çizimler yaşıyormuş gibi gelirdi. Rork odaya girince o çizimlere doğru yürüdü. İlk ambalajlanması gerekenler onlardı. Bir tanesini alıp kaldırdı, sonra ikincisine baktı, sonra üçüncüsüne. Öylece durmuş, koca sayfalara bakıyordu. Dünyanın hiçbir yerinde var olmamış binaların çizimleriydi bunlar. Dünyaya gelmiş ilk insan tarafından çizilmiş ilk evler gibiydiler. Sanki o insan kendisinden önce de birilerinin ev yaptığını hiç duymamış gibi. Bu çizimler hakkında söylenebilecek tek şey, her bir yapının tam nasıl olması gerekiyorsa öyle göründüğüydü. Bunları çizen sanki kağıtların başına oturup da uzun uzun düşünmemiş, kapıları, pencereleri, sütunları yerleştirmemişti. Sanki içinden gelen zorlayıcı içgüdülere ve kitapların öğrettiği esaslara dökmüştü da Binalar adeta yerin bağrından, canlı bir güçten bu halleriyle bitmiş olarak fışkırmışlardı. Değiştirilemeyeceği kadar doğru biçimde. Keskin çizgileri, kurşun kalemli bu kağıtlara çizen elin daha öğrenmesi gereken pek çok şey vardı. Ama çizgilerin bir teki bile gereksiz olmadığı gibi, gerekli olup da yerine konmamış bir tek düzlemde yoktu. Yapılar yalın ve basitti. Ta ki insan onlara bakıp da bu basitliğin ne çabalarla, ne metot karışımlarıyla, ne düşünce yoğunluğuyla gerçekleştirildiğini anlayıncaya kadar. Bir tek ayrıntı bile herhangi bir üslubun emri değildi. Binalar klasik olmadığı gibi gotik de değildi. Rönesans da değildi. Howard Rockdonlar onlar yalnızca. Sayfalardan birine bakarken durakladı. Bu çizim onu hiçbir zaman tatmin etmemişti. Kendi kendine egzersiz olsun diye yaratmıştı o binayı. Okul ödevlerinin dışında bir şeydi. Böyle egzersizlere ara sıra ilginç bir yer görüp de buraya nasıl bir bina yapılmalı diye düşündüğü zaman çizerdi. Geceler boyunca oturup bu çizime bakmış, neyi gözden kaçırdığını düşünüp durmuştu. Şimdi bakarken hiçbir ön hazırlığı olmadığı halde neyi yanlış yaptığını görüverdi. Kağıdı getirip masaya attı, üzerine eğildi. Özenli çizimin üstüne hırslı çizgiler çizmeye başladı. Ara sıra durup resme bakıyor, parmak uçlarını kağıda bastırıyordu. Sanki o binayı elleri orada tutuyormuş gibi. Elleri upuzun parmaklı, sert damarlı, eklemleri ve bilekleri çıkıntılı ellerde. Bir saat sonra kapısını vurulduğunu duydu. Çizmeyi kesmek sizin. Girin diye seslendi. Bay Rork, Bayanki tek soluk solaydı. Eşikten ona şaşkın şaşkın bakıyordu. Ne yapıyorsunuz siz? Rock dönüp baktı. Onun kim olduğunu hatırlamaya çalıştı. Dekan ne olacak? diye inledi kadın. Sizi bekleyen dekan. Ha dedi Rork. Ha evet unutmuştum. Unuttunuz mu? Evet. Rork'un sesinde bir şaşkınlık vardı. Kadının şaşkınlığına şaşırmış gibiydi. Eh bir tek şey söyleyebilirim dedi kadın boğulurcasına. Hak etmişsiniz siz. Olanları hak etmişsiniz. Mezuniyet töreni de dört buçukta başlayacağına göre adam nasıl zaman bulsun da sizi görsün? Hemen gidiyorum Bayan Keating. Bayan Keating'e harekete geçiren şey yalnızca merakı değildi. Yönetim kurulu kararını geri alır mı diye duyduğu gizli korku da vardı. Rork koridorun ucundaki banyoya gitti. Kadın onun ellerini yıkayışına, dümdüz saçlarını arkaya savurup onları düzgün bir görünüm kazandırmaya çalışmasına baktı. Rork banyodan çıktı. Merdivenlere yöneldi. Kadın onun hemen gitmek niyetinde olduğunu o zaman anladı. ''Bay Rork dedi yine soluk soluğa. Parmağıyla genç adamın giysilerini gösteriyordu. ''Böyle gitmiyorsunuz değil mi?'' ''Neden?'' ''Ama o sizin dekanınız.'' ''Artık değil bayan Keating.'' ''Şok içinde kaldı kadın.'' Delikanlı bu sözü mutluluk duyuyor gibi söylemişti. Stanton Teknoloji Enstitüsü tepenin üzerindeydi. Süslü duvarları altta kalan kentin üzerinde bir taç gibi yükseliyordu. Göbeğin ortasına yerleştirilmiş gotik katedraliyle tıpkı bir Orta çağ kalesine benziyordu. Kale sözü aslında binanın amacına da çok güzel uymaktaydı. Kalın tuğla duvarları ancak nöbetçilerin dışarıyı görebilmesi için yapılmışa benzeyen yarık gibi birkaç penceresi, savunma okçularının üstlenebileceği daracık balkonları, saldırganların üzerine yağ dökebilmek için yapılmışa benzeyen köşe kuleleri. Bir öğrenim kurumunda böyle şeyler gerekli olursa tabii. Katedral tam orta yerde dantelden bir ihtişamlı yükseliyordu. İki büyük düşmana karşı pek zayıf bir savunma. Işığa ve havaya karşı. Dekanın odası kilise gibiydi. Renkli camlı bir tek pencereden gelen ışığın yarattığı hülyalı alacakaranlık. Bu kadarcık ışık da odaya kazık gibi azizlerin saten giysilerinden geçerek girebiliyordu. Azizler kollarını dirseklerinden kıvırmış durumdaydılar. Hiç kullanılmayan şöminenin iki ucundaki oyma canavar suratların birine kırmızı, diğerine mor ışık düşmekteydi. Şöminenin üstüne asılmış partenon resminin ortasına da yeşil bir ışık gelmişti. Rörg odaya girdiğinde günah çıkarma hücresi gibi oymalarla kaplı masanın gerisinde dekanın süliyeti belli belirsiz görünür durumdaydı. Kısa boylu, tombulca bir adamdı dekan. Giderek genişleyen etlerine, muhteşem bir gurur sayesinde kontrol altında tutabiliyordu. Ha, evet Rork diye gülümsedi. Lütfen otur. Rork oturdu. Dekan parmaklarını göbeğinin üzerinde kenetledi. Beklediği yakarıların seslendirilmesi için zaman tanıdı. Yakarı falan gelmedi. Dekan öksürerek boğazını temizledi. Hı -hı. Bu sabah yüzücü olayın beni çok sarstığını söylemem gereksiz diye da sözlerine. Çünkü, herhalde senin iyiliğine ne kadar işten ilgi duyduğumu biliyorsundur. Gerçekten gereksiz, dedi Rork. Dekan ona kuşkulu bakışlarla baktı ama devam etti. Söylememe gerek bile yok. Senin aleyhinde oy vermedim. Çekimsel kaldım. Herhalde bilmek hoşuna gider. O toplantıda senden yana çıkan çok ateşli savunucularım vardı. Küçük bir grup olmalarına rağmen Son derece kararlıydılar. Yapı mühendisliği profesörün senin adına bir açlı seferine çıkmış gibiydi. Matematik profesörün de öyle. Ne yazık ki kovulman için oy vermeye görev sayanlar onlardan daha kalabalıkta. Tasarım eleştirmenin Profesör Petrik'in olayı büyük bir sorun haline getirdi. Sen kovulmazsan kendisinin istifa edeceğini söyleyerek bizi tehdit bile etti. Herhalde Profesör Peterkin'e karşı çok tahrik edici davranmış olduğunun farkındasındır. Farkındayım, dedi Rork. İşte sorun oradaydı, anlıyorsundur. Mimari tasarım dersine karşı benimsediğin tutumdan bahsediyorum. O derse hiçbir zaman hak ettiği dikkati yöneltmedin. Buna karşılık mühendislik bilimlerinde her zaman harika bir öğrenci oldun. Tabi, geleceği mimarları için yapı mühendisinin önemini kimse inkar etmiyor. Ama aşırıya kaçmak neden? Niçin mesleğinin sanatsal ve ilhamsal yanını ihmal edersin de? Yalnızca okuru, teknik, matematik konularla ilgilenesin? Sen mimar olmak için geldin buraya. inşaat mühendisi olmak için değil. Bunlar gereksiz değil mi? dedi Rork. Hepsi geride kaldı. Şimdi oturup benim konulara yaklaşımımı konuşmaktan bir yarar gelmez. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum Rork. Bu adil bir bakışla görmen gerek. İş bu noktaya gelmeden önce sana yeterince uyarıda bulunulmadığını da söyleyemezsin. Söyleyemem. Dekan sandalyesinde kıpırdandı. Rork rahatsız ediyordu onu. Gerçi gözleri terbiyeli bir biçimde dikilmişti dekana. Adam içinden, bana bakış biçiminde bir terslik yok. Hatta tam gerektiği gibi dikkatle bakıyor, diye düşündü. Ama sanki ben burada yokmuşum gibi. Sonra sözlerine devam etti. Sana verdikleri her problem, çizmeni istedikleri her tasarım, ne yaptın onları sen? Hepsini o, doğrusu ona üstü bile diyemem. Senin o inanılmaz biçiminde çizdin. Sana öğretmeye çalıştığımız ilkelerin hepsine aykıra. Sanatın yerleşmiş ve kabul edilmiş bütün örneklerine ve geleneklerine aykıra. Sen kendini modernist olarak görüyor olabilirsin. Ama bunlar öyle bile değil. Bunlar eğer gücenmezsen, Kadıksız delilik. Gücenmem. Serbest üslupla ödevler verildiğinde sen bu vahşi eserlerden birini getirince doğrusu öğretmenlerin sana geçer not vermesi bu çizimlere ne anlam vereceklerini bilemedikleri içinde. Ama tarihsel üsluplarla ilgili bir egzersiz verildiğinde bir Tudor Kilisesi ya da bir Fransız Opera Binası verildiğinde sen nedensiz ve kafiyesiz bir küme gibi üst üste yığılmış kutulara benzer bir şeyle ortaya çıkınca bu sence ödev yapmak mı? Yoksa düpedüz itaatsizlik mi? İtaatsizlik, dedi Rork. Sana bir şans tanımak istedik. Diğer derslerdeki parlak başarıların için. Ama bunu getirdiğin zaman, ama bunu getirdiğin zaman, dekan önündeki büyük boy kağıda yumruğunu indirdi. Bu sözde yılın son ödevi olan Rönesans villasıydı. Artık bu kadarı bardağı taşıran damla oldu. Kağıdın üzerindeki çizim, Cam ve beton karışımı bir evde. Köşesine keskin çizgilerle bir de imza atılmıştı. Howard Rourke. Bunun üzerine seni geçirmemizi nasıl beklersin? Bekleyemem. Bu konuda bize başka seçenek bırakmadın. Şu anda elbette bize karşı öfke hissediyorsundur ama... Öyle bir şey hissetmiyorum, dedi Rourke alçak sesle. Sizden özür dilemem gerekiyor. Genelde olayların başıma gelmesine izin vermem. Bu sefer bir hata yaptım. Beni kovmanızı beklememeliydim. Kendim çekip gitmeliydim. Hem de çoktan. Yo yo cesaretini kaybetme. Böyle bir tutuma bürünmek doğru olmaz. Özellikle de sana söyleyeceğim şeylerin ışığında. gülümse gülümsedi. Sır söyleyecekmiş gibi masanın üzerine doğru eğildi. İyilik gösterisinin açılışı onu zevklendiriyordu. Bu görüşmemizin esas amacına geliyorum şimdi. Dede. Sana mümkün olduğu kadar erken bildirmek istedim. Yıkılmış durumda uzun süre kalmanı istemedim. Aslında bunu rektöre açtığımda onu sinirlendirme tehlikesini göze aldım sayılır. Ama bak henüz kararı kesin de değil ama durum şu. Sen olayın ciddiyetini artık anladığına göre bir yıl buradan uzak kalıp dinlenirsen, enine boyuna bir düşünürsen, yani büyürsen diyebilir miyiz? O zaman belki seni geri alma ihtimalimiz olabilir. Bak bu konuda söz veriyor değilim. Özel olarak konuşuyoruz. Zaten bu olmadık bir şey. Ama ne kadar parlak bir öğrenci olduğunu düşünülürse şansın epey güçlü sayılabilir. Rork de, Mutlu bir gülümseme değildi yüzündeki. Minnet dolu da değildi. Basit, kolay gelen bir gülümsemeydi. Durumu eğlenceli bulduğu ortadaydı. Beni anladığınızı sanmıyorum, dedi Rork. Geri dönmek isteyeceğime nereden hükmettiniz? Efendim? Geri dönmem. Burada öğrenebileceğim hiçbir şey kalmadı. Seni anlayamıyorum, dedi dekan kasılarak. Açıklamamın bir yararı var mı? Artık sizi de ilgilendirmiyor. Ne demek istediğini anlat lütfen. İsterseniz anlatırım. Ben mimar olmak istiyorum, arkeolog değil. Rönesans villaları çizmenin hiçbir amacını göremiyorum. Böyle bir şey tasarlamayı ne işin öğreneyim? Hiçbir zaman öyle bir bina yapacak değilim ki. Sevgili çocuğum, Rönesans'ın muhteşem üslubu hiç dönmüş de ölmüş değildir. O üslupta evler her gün yapılıyor. Yapılıyor, yapılacak da. Ama ben yapacak değilim. Hadi hadi, çocukça bir şey bu. Ben buraya bina yapmayı öğrenmek için geldim. Bana bir proje verildiğinde benim açımdan taşıdığı tek değer... İleride gerçek hayatta da karşıma çıkacak sorunları çözmekte. Nasıl bina yapacaksam çizimlerimi de öyle yaptım. Burada ne öğrenebileceksem öğrendim. Yani sizin onaylamadığınız yapı bilimi açısından. Bir yıl daha kalıp İtalyan kartpostalları çizmek bana hiçbir şey kazandırmaz. Bir saat öncesine kadar Dekan bu görüşmenin mümkün olduğunca sakin geçmesini ummuştu. Oysa şimdi Rork'un biraz duygu göstermesini istiyordu. Olaylar karşısında. Böylesine sakin ve mantıklı davranması doğal bir şey değildi. Yani sen bana eğer bir gün mimar olursan gerçekten böyle binalar yapacağını mı söylemeye çalışıyorsun? Evet. Sevgili oğlum, kim yaptıracak o binaları? Mesele orada değil, mesele beni kimin engelleyeceğinde. Buraya bak, bu durum ciddi. Daha önce seninle oturup uzun uzun konuşmadığım için pişmanım. Biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Sözümü kesme. Karşına bir iki modernist bina çıkmış, bu yüzden kafana bazı fikirler girmiş. Ama bu modern denilen akımın ne kadar geçici bir moda olduğunu göremiyor musun? Anlaman gerekir ki, zaten bütün otoriteler de aynı görüştedir. Mimarda güzel olan ne varsa mutlaka daha önce yapılmıştır. Geçmişin her üslubunda bir rezine gömülüdür. Biz kim oluyoruz da onları aşmaya kalkıyoruz? Olsa olsa saygı çerçevesi içinde... Aynı şeyleri tekrarlamayı umabiliriz. Neden? diye sordu Howard Rourke. Yo, diye düşündü dekan. Yo, başka bir şey söylemedi. Bu son derece masum bir sözcük. Beni tehdit etmiyor. Ama belli zaten, diye karşılık verdi. Rourke dengeli bir sesle Bakın, dedi, elini pencereye uzattı. Kampüsü ve kenti görebiliyor musunuz? Şu aşağıda. Kaç kişi yaşıyor biliyor musunuz? Onlardan herhangi biri ya da hepsi mimarlık hakkında ne düşünürlerse düşünsünler bana vız gelir. Başka konulardaki düşünceleri de vız gelir aslında. Dedelerinin bu konuda neler düşündüğüne niçin aldırış edeyim o halde? O bizim kutsal geleneğimiz. Neden? Tanrı aşkına bu konuda bu kadar çocuksu ve saf davranmaktan vazgeçer misin? Ama anlamıyorum. Neden benim bunu büyük mimari saymamı istiyorsunuz? Parthenon'un resmini gösteriyordu. Dekan, ama o Parthenon, dedi. Evet öyle. Saçma sorularla ziyan edecek vaktim yok. Pekala öyleyse. Rourke kalktı. Masadan uzun bir cetvel aldı, resme yürüdü. Bunun nesi kötü söyleyeyim mi size? Ama o Parthenon. Dediğine dekan. Evet, lanet olsun Parthenon. Çetmen resmin üzerindeki cama çarptı. Bakın, dedi Rock Ünlü sütunların üzerindeki ünlü ivler. Neye yarıyor bunlar? Tahtaların birleşme yerlerini saklamaya. Tabii, sütunların ahşaptan yapıldığı günlerde. Ama bunlar ahşap değil, mermer. Şu sütunların tepesinin üç kola ayrılması. Nedir bunlar? Tahta. Bunlar tahta giriş. Tıpkı insanların ahşap kulübe yapmaya ilk başladıkları zaman kullandıkları gibi. Sizin Yunanlılar mermeri almış, ahşap binaların kopyalarını yapmışlar. Başkaları öyle yapmıştı diye. Sonra, Rönesans ustalarınız gelmiş, tahta kopyası mermerlerin alçıdan kopyalarını yapmışlar. Şimdi de biz geldik, çelik ve betonu alıp tahta kopyası mermerin kopyası olan alçıların kopyalarını yapıyoruz. Neden? Dekan oturmuş meraklı bakışlarla onu seyrediyordu. Onu şaşırtan bir şey vardı. Rork'un sözleri değil, söyleyiş biçime. ''Kurallar mı?'' dedi Rork. ''İşte benim kurallarım. Bir maddeyle yapılan şey asla başka bir maddeyle yapılmamalı. İki madde asla birbirinin tıpkısı değildir. Dünyadaki hiçbir yerde bir başka yerin tıpkısı değildir. İki ayrı binanın amacı asla bir değildir. Biçimleri, amaç, yer ve malzeme saptar. Bir merkez fikir çerçevesinde oluşturulmamış hiçbir şey Mantıklı da, güzel de olamaz. Her ayrıntıyı oluşturan da o fikirdir. Bina canlı bir şeydir, insan gibi. Onun dürüstlüğü kendi tek gerçeğine hizmet etmektir. Bir insan asla kendi vücudunun parçalarını ödünç almaz. Bina da kendi ruhunun parçalarını ödünç almaz. Ona ruhu yaratıcısı verir. Her duvarıyla, her penceresiyle, her merdiveniyle de bunu ifade eder. Ama uygun ifade biçimlerinin hepsi çok önceden keşfedilmiş. İfade. Ama neyin ifadesi? Parthenon o eski aşa patısının hizmet ettiği amaca hizmet etmiyordu ki. Bir havaalanı terminali de Parthenon'un hizmet ettiği amaca hizmet etmez. Her biçimin kendi ayrı anlamı vardır. Her insan kendi anlamına, biçimini ve amacını yaratır. Başkalarının neler yaptığı neden bu kadar önemli oluyor? Sırf kendinizin değil diye neden kutsal sayılıyor? Neden sizin dışınızdaki herkes haklı oluyor da bir tek siz olamıyorsunuz? Neden başkalarının sayısı gerçeğin yerini alabiliyor? Gerçek neden yalnızca bir aritmetik meselesi oluyor? Onda da yalnızca toplama işlemi oluyor? Neden her şey eğilip bükülüp mantık dışına çıkarılarak başka şeylere uydurulmaya çalışılıyor? Bir nedeni olmalı. Bilmiyorum. Hiçbir zaman bilemedim. Anlamak isterdim. Tanrı aşkına, dedi dekan. Otur şuraya. Evet, böylesi daha iyi. Şu cetveli de elinden bırakmaya bir itirazın var mı? Teşekkür ederim. Şimdi beni dinle. Modern tekniğin bir mimar için taşıdığı önemi hiç kimse inkar etmiş değildir. Geçmişin güzelliklerine, bugünün ihtiyaçlarına uyarlamak zorundayız. Geçmişin sesi, insanların sesidir. Mimarlıkta hiçbir şey bir tek insan tarafından icat edilmemiştir. Uygun yaratıcı süreç, yavaş giden, adım adım giden, anonim, kolektif bir süreçtir. Onun çerçevesi içinde herkes diğer herkese işbirliği yapar ve kendini çoğunluk standartlarına uydurmaya razı olur. Locke alçak bir sesle. Ama bakın, diyelim ki benim 60 yıllık bir ömrüm var, dede. Bu sürenin çoğu çalışarak geçecek. Yapmak istediğim işi seçtim. Eğer o işte hiçbir zevk bulamazsam, o zaman kendime 60 yıllık bir işkenceye mahkum etmiş olurum. Zevk alabilmem için de işimi bence mümkün olan en iyi şekilde yapabilmem gerek. Oysa en iyi demek. Bir standartlar meselesi demek. Ben de kendi standartlarımı koyarım. Bana hiçbir şey miras kalmış değil. Hiçbir geleneğin en üst noktasında duruyor değilim. Belki bir geleneğin başlangıç noktasında duruyor olabilirim. Kaç yaşındasın? diye sordu dekan. Rork? 22 diye karşılık verdi. Dekan? O zaman bağışlanabilir dedi. Rahatlamış görünüyordu. Büyünce bunların hepsi geçecek. Gülümsede. Eski standartlar binlerce yıldan beri yaşıyor ve hiç kimse de onları daha iyiye götürebilmiş değil. Oysa senin modernistlerin ne ki? Geçici bir moda. Dikkati çekmeye çalışan teşhirciler. Onların meslek hayatını hiç gözlemledin mi? Kalıcı bir seçkinliğe ulaşılabilenini hiç gördün mü? Henry Cameron'a bak. 20 yıl önce büyük adamdı. Başta gelen mimarlardan da. Bugün ne durumda? Yılda bir kere bir oto tamirhanesinin değişim işini alabilirse şanslı sayılır. Bir serseri ve bir sarhoş. Üstelik de Henry Cameron'ı tartışmayalım. Öyle mi? Onunla dostum falan mı var? Hayır. Ama yaptığı binaları gördüm. Nasıl buldun peki? Henry Cameron'ı tartışmayalım dedim. Pekala. Sana çok büyük bir iltimas yaptığımı anlaman gerekir. Senin gibi davranan öğrencilerle oturup tartışmalar yapmak adetinde değilim. Ama mümkünse bir trajedi önlemek istiyorum. Yani. Senin gibi zihinsel yeteneklere sahip bir gencin bile bile kendi hayatını mahvetmeye çalışmasına. Dekan içinden, acaba matematik profesörüne neden bu genç için elimden geleni yapacağım konusunda söz verdim diye düşündü. Çünkü profesör, Rourke'un projesini işaret ederek, bu adam büyük adam demişti. Dekan sessizce, büyük adam ya da bir suçlu diye geçirdi içinden. Yüzünü buruşturdu. İkisi de onaylamadığı şeylerdi. Rork'un geçmişiyle ilgili duyduklarını düşündü. Babası Ohio'da bir yerlerde çelik hurdacısıydı ve çoktan ölmüştü. Çocuğun okula giriş kağıtlarında en yakın akraba kaydı yoktu. Kendisine sorulduğunda Rork kayıtsızca akrabam yok sanıyorum demişti. Belki de vardır bilmiyorum. Bu konuya ilgi göstermesi bekleniyor diye şaşırmıştı hatta. Okuldayken bir tek arkadaş edinmemiş, edinme olanaklarını da aramamıştı. Kardeşlik kulüplerine girmeyi reddetmişti. Liseyi de çalışarak okumuştu. Enstitüde geçirdiği 3 yıl boyunca da hep çalışmıştı. Çocukluğundan beri inşaatlarda işçi olarak çalışmaktaydı. Buldukça sıva işleri, su tesisatı, çelik işleri yapmıştı. Nerede iş bulursa. Batıdan doğuya doğru kaymış, küçük kent ve kasabalarda çalışarak doğunun büyük kentlerine gelmişti. Dekan onu şu son yaz tatilinde Bastığındaki bir gökdelen inşaatında kendisine fırlatılan ateşli perçin çivilerini yakalarken görmüştü. Upuzun vücudu rahat, gözleri keskin, üzerinde yağ içinde bir tulum, ara sıra sağ kolunu uzatarak uçan alevli perçinleri son anda çabasızca yakalıyordu. Tam suratına çarpacağı sanıldığı sırada. Buraya bark Rork, dedi dekan yumuşak bir sesle. Eğitimin için çok çalıştın. Bitirmene bir yıl kalmıştı. Düşünülmesi gereken önemli bir nokta var. Özellikle de senin durumundaki bir delikanlı için. Bir mimarın kariyerine pratik yönden de düşünmek gerek. Mimar olmak her şeyin sonu değildir. Mimar koskoca bir sosyal bütünün yalnızca bir parçasıdır. Çağdaş günün kilit kelimesi işbirliği. Bu özellikle mimarlık mesleği için böyle. Potansiyel müşterilerine hiç düşündün mü? Evet, dedi Rork. Müfteri, dedi dekan. Müşteri. Her şeyden çok onu düşün. Yapacağı evde yaşayacak olan o. Senin tek amacın ona hizmet etmek. Onun isteklerine, uygun sanatsal ifadeyi kazandırmaya çalışmalısın. Bu konuda tek söylenebilecek şey bu değil mi? Eh, müşterilerim için yapılabilecek en rahat, en mantıksal, en güzel evi yapmaya çalışmam gerektiğini söyleyebilirim. Verebileceğimin en iyisini ona beğendirmek ve en iyi tanımasını ona öğretmek zorundayım diyebilirim. Bunları söyleyebilirim ama söylemek istemiyorum. Çünkü benim niyetim kimseye hizmet etmek ya da yardım etmek için bina yapmak değil. Müşterilerim olsun diye bina yapmak niyetinde değilim. Bina yapabilmek için müşterilerim olmasını istiyorum. Kendi fikirlerini onlara nasıl zorla kabul ettireceksin? Zorlamak ya da zorlanmak gerektiği inancında da değilim. Beni isteyenler bana gelecektir. Dekan Rorkun davranışlarında kendini şaşırtan şeyin ne olduğunu o zaman anladı. Biliyor musun? Dede, benim seninle aynı görüşte olup olmadığımı anlamaya biraz önem versen çok daha ikna edici olabilirsin. Bu doğru, dedi Rork. Benimle aynı görüşte olup olmadığınıza aldırmıyorum. Bunu öyle rahat söylüyordu ki insana kabalık gibi gelmiyordu. Yeni farkına vardığı bir durumu açıklıyor gibi geliyordu. Şaşırmıştı bile. Başkalarının ne düşündüğünü aldırmıyorsun ki bunu anlayış göstermek mümkün. Ama onların senin gibi düşünmesini sağlamak bile umurunda değil. Öyle mi? Değil. Ama bu, bu canavarca bir şey. Öyle mi? Belki. Bilemiyorum. Bu görüşmeyi yaptığımıza memnunum, dedi dekan birdenbire. Sesi fazla yüksek çıkmıştı. Vicdanımın rahatlamasına yaradı. Toplantıda başka bazı kimselerin de söylediği gibi mimarlık mesleğinin sana göre olmadığına inanıyorum. Sana yardım etmeye çalıştım. Ama şimdi artık yönetim kurulunun görüşüne katılıyorum. Seni teşvik etmek doğru olmaz. Tehlikelisin sen. Kimin için? diye sordu Rork. Ama dekan ayağa kalktı. Görüşmenin sona erdiğini belirtti. Rork odadan çıktı. Ağır adımlarla uzun koridorlardan geçti, merdivenlerden indi. Aşağıdaki çimenlik bahçeye çıktı. Bu dekan gibi kimselerle daha önce de karşılaşmış, onları bir türlü anlayamamıştı. Tek bildiği kendi davranışlarıyla onların davranışları arasında önemli bir fark olduğuydu. Bu durum onu çoktan beri rahatsız etmez olmuştu. Aslında binalarda nasıl bir merkez fikir arıyorsa, insanlarda da bir merkez içgüdü arıyordu. Kendi hareketlerinin kaynağını biliyordu. Onlarınkini keşfedemiyordu. Aldırmıyordu ama. Başka insanları düşünme sürecini hiçbir zaman öğrenememişti. Yalnızca zaman zaman onları neyin böyle yaptığını merak ediyordu. Dekanı düşünürken bir kere daha merak etti. Bu sorunun bir yerinde önemli bir sır saklı diye düşündü. Keşfetmesi gereken bir ilke vardı. Birden durdu. Akşam güneşinin solmadan önceki o ışığını gördü. Enstitü binasının tuğla duvarı boyunca alt bördürü oluşturan gri kirece vuruyordu ışık. İnsanları da, dekanı da, dekanın arkasında yatan o keşfetmek istediği ilkeyi de unuttu. Yalnızca o duvarın bu zayıf ışık altında ne kadar güzel olduğunu, kendisinin o taşta neler neler yapabileceğini düşündü. Kocaman bir sayfa kağıt düşündü. Onun üzerinde yükselen duvarlar geldi gözünün önüne. Gri kireçten çıplak duvarlar. Aralarında uzun şeritler halinde pencereler, sınıfları o pencerelerden dolan gün ışığı. Kağıdın köşesinde keskin çizgilerden oluşan bir imza da vardı. Howard Rourke Birinci bölümün sonu.